Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Ee, birazdan bir ses dinleteceğiz size. Ee, Farzı ı isimli bir ses çalışması. Ama bunun öncesinde aslında e, hem çalışmanın müellifiyle biraz sohbet etmek istedik hem de... E... ...ön bilgi diyebiliriz belki de. Hani çok da gerekli değildir aslında çoğu çalışma için ama... ...biraz konuşmak istiyoruz. Neden yapıldığı da başta olmak üzere. Çok uzatmayayım lafı. <gülüyor> Nazlı Denizgüler şu anda karşımda. Nazlı merhaba. Merhaba. Hoş geldin programı. Hoş bulduk. Ee, şimdi bir ses işi dedik tabii bunu çok kabaca tanımladım. Ee, bu, Bunun senin belki ilk ses işin olduğunu söyleyebiliriz ama aslında... ...öncesinde e, çeşitli yerlerden ödül de kazanmış iki tane kısa filmim var. Ee, sese geçmeni hani bu belki de bir kariyerde kesin bir dönüş değil tabii ki de ama bunu seçmeni geçmeden önce biraz kısa filmlerinden bahsetmeni rica edeceğim. Hem biraz dinleyiciler de tanısın diye. Hı hı, tabii. Ee, şimdi ben ilk film ilk kısa filmi yanılmıyorsam 2008'de yapmıştım. O bir Stranger Film Festival diye bir Amsterdam'da düzenlenen festivale seçilip 60 tane ülke gezdi dünya seçkisinde yer alıp hı hı. kimlik problemiyle ilgiliydi. Eee bir kızın işte içindeki diğer hani e, seslere dair bir şeydi. Aslında hani tamamen yine kurumacaydı ama kimlik hani benim özellikle her zaman değinmek istediğim ve derdim olan bir konu olduğu için hani bunu belirtmek istiyorum. Ardından yaptığım 2010'daki film de Kültür Bakanlığından destek aldı. 1 2 3 isimli bir filmdi. O da Hı. Türkiye'de erkek olmak kavramı üstüneydi. Yine bir kimlik karmaşasını anlatmaya hedefliyordu. Ee, bir sürü festivalde gösterildi, ödüller aldı, yurt dışında e, seçildi vesaire. Bu ses meselesine gelmeden önce de yani ben kendim yapımcılık ve yazarlık yapıyorum profesyonel olarak. Kısa filmi de hani zaman bulabildikçe, bütçe ayarlayabildikçe yapmaya çalışıyorum. Farklı anlatım modelleri de her zaman ilgimi çekiyor. Yani hem yazarlık kimliğim dolayısıyla hem Hı -hı. kendi özel ilgim, hobim de diyebiliriz belki buna. En son 1 2 3 de Hindistan'daki film festivaline katıldıktan sonra ben e, bu sene bana oradan mail geldi. Aslında bakarsanız ben de daha önce hiç böyle bir ses hani e, işi yapmayı tasarlamamıştım kafamda. Biz bu sene yeniden festival düzenliyoruz ve işte filminiz varsa göndermenizi çok isteriz. Ama bu sene bir değişiklik daha yapıp festivalin içerisinde bir ses bölümü açtık dediler bu mailde. Ve Soundfiles adındaki bu bölümde dünyanın hani bir sürü yerinden gönderilmiş ses çalışmaları içerisinden biz belirli bir sayıda bir çalışma seçeceğiz. Hı hı. Ve e, sınırsızsınız tamamen size kalmış yaratıcılığınızı ilgilendiriyor bu. Sadece müzik olamaz ve bir radyo programı formatında bir şey olamaz. Hı. Özgürsünüz diye bir mail ...aldım yaz başında. Bu benim çok ilgimi çekti. Yani acaba dedim hani nasıl bir şey yapabiliriz... ...acaba bir şey yapsam hani insanlara nasıl ulaşabilirim... ...daha önce hep görsel üstünden ve yazılı metin üstünden ilerlemiş biri olarak... Hı hı. ...sesle ne yapabileceğimi merak ettim aslında. Ve hani böyle bir şey yapmak istedim. Yani farzı muhalde zaten e, kendi içerisinde aslında soyut bir şey gibi görünüyor... ...ama onu biraz daha somuta indirgemek için... ...çok hani bilindik kelimeleri seçerek böyle bir şey yaptım. Hı hı. E, ya yani neticesinde herkesin hayal gücünü hani açık bırakan, özgür bırakmayı seven insanların ve yine bir şekilde farklı alanlarda da üretimleri açıklı insanların çok ilgisini çeken bir proje oldu başından beri. Hı hı. Ve Hindistan'da festivale seçildi. Mart ayında gösterilecek. Hı hı. Onun dışında da siz yer verdiniz. böyle gayet iyi <gülüyor> oldu. Yani Daha açıkçası bununla ilgili hani nasıl, ne yapabileceğimi de pek bilmiyorum. Yani Hani bir ses projesine dair çünkü bunu yaptıktan sonra araştırdım. Festival falan böyle bir şey yok. Evet. Bir <gülüyor> konuştuğumuzda zaten karşılıklı dert yandığımızda hı hı. Hatırlıyorum. yani o, o nedenle mesela merak ettim. hani Sen de gidince muhtemelen daha iyi göreceksin ama Hindistan'daki Asya Kadın Filmleri Hı -hı. festivaliydi sanırım. Yani bir evet. film festivalinde e, seslerin nasıl kullanılacağı ve bunun nasıl sunulacağı e, aslında merak Hı -hı. ettiğim bir şey. Sana bununla ilgili bir şey söylediler Tabii mi? Senin sen çalışma nasıl olacak? Yani e, orada karanlık bir salona festival takipçilerini, izleyicileri sokacaklar Hı -hı. ve e, seçtikleri sesleri dinletecekler. Yani burada tabii şey de vardı gönderirken İngilizce de yapıp gönderebilirsiniz. Hani böylece insanların dinler ama isterseniz kendi dilinizde bu çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz. Biz de altyazıyı yansıtırız dediler. Hı -hı. Ben de on, onu tercih ettim. Çünkü hani Türkiye'de de bir şekilde bazı mecralarda insanlara ulaşabilirsem hani kendi dilimiz onun vurgusu, kullanımı, kelimeler çok daha başka. Çünkü İngilizce'ye çevirdiğimizde biraz daha değişiyor biliyorsun. Hı -hı. Ama o, o yöntemle yani sergileyecekler insanları Hı hı, bir odanın içinde, evet, karanlık karan odanın içinde hı hı. Evet yani Türkiye'de maalesef e, en azından senin ve benim yani bildiğimiz kadarıyla sadece sese yönelik bir takım şeyler yok Yani sergi mekanlarının içine girdiğin zaman, galerinin içine girdiğin zaman Hani sanatçıların bu amaçla yapılmış ses yerleştirmelerini belki görebiliyorsun Ama sesle uğraşan, onu bir araya getiren, ondan bir şey üreten insanların Yani herhangi bir galeriyle anlaşması olmayan insanlar diyelim kabaca Onların hani gidebileceği mecran neredeyse yok gibi Evet. Ee, yani birkaç e, gün önce hatırlıyorum Alt Zini e, isimli bir oluşumdan bahsetmiştik. Konuğumuzla birlikte onda e, olmuştu. Yani bir takım internette hani yayılma imkanları olsa da aslında temelde insanların ses üretimini e, belki de açılmasını da engelliyor yani bir yandan. Ya açıkçası şimdi ben bunu bir de alt yazılı haliyle hani internete <gülüyor> yükledim ve oradan da bir şekilde insanlarla paylaşıp yaymaya çalıştım. Ve ilginç bir biçimde bunu film zannedenler oldu. Belki biraz benim film yaptığımı bildikleri için ama yeni filmini çok beğendim gibi hani telefonlar, mailler falan aldım. Yani bunun film olmadığını ve açıklamak durumunda kaldım. Çünkü siyah bir ekranda altyazıyla akan bir şey. Hani belki de yaptığım iş dolayısıyla herkesin kafasında bir görsel oluşturduğu için tamamen deneysel sinemaya hani yönelik bir hareket olarak da algılanabildi yani bu anlamda bile aslında ben kendi adımı tatmin oluyorum hani yaptığım şey yüzünden Herkes farklı bir şey düşünüyor, farklı bir şey hayal ediyor ve nereye çekersen oraya giden ilginç bir şey oldu. Evet. Şimdi işle ilgili tabi çok fazla e, konuşmak da istemiyorum. ama bir yandan sana sormak istediğim bir takım şeyler de var ama e, dinleyici bu konuda şey vermemek lazım yani hani açık bırakmak Hı -hı. lazım. Ama biraz önce zaten biraz söyledin. Yani bir takım kelimelerden bahsediyoruz. Hı -hı. Tek başına e, birlikte olduğumuz zaman bir yandan bir anlam ifade etmiyor ama bir hisse kapı açıyor ve ee, yani bilmiyorum bunu söylemek hata mı olur? İlk filminde kimlikten e, bahsettiğini söylemiştin. İkinci e, filmde biraz daha sanki somut göstergeler üzerinden bir erkeğin çok e, böyle spesifik toplumsal anlar üzerinden e, kendi kimliğine dair bir şeydi. Hı hı. Ve burada da biraz daha sanki hani... ...ona dair bir şey var. Ben biraz çocukluk hissi... ...yaşadım Kesinlikle, mesela. Kesinlikle evet. Yani çocukluk... ...orada bir kadının hani çocukluğu... ...çocukluğunda yaşadığı şeylere dair... E, ...sesleri aslında öykleme biçimini... ...hani dinliyoruz. Ama hani buradaki... ...temel mesele, üç bölüme... ...ayırıyorum. Hani üç ayrı mekana... ...üç ayrı renge, hani üç ayrı... E, ...sese ve duygu durumuna... ...götürmeye çalışıyorum insanları. Tabii ki... ...benim kafamda orada hani bir kurmaca... ...durum var yani o Hı -hı. kapılarda ne olduğuna... ...dair. Ama bunu açıklamayı hani ben de... ...istemiyorum. Çünkü dediğim gibi herkes... Yani bu kelimeler çok bilindik kelimeler yani hepimizin hayatında olan aslında bizi birbirimize bağlıyor yani bence bu öyküde yani hepimiz bunu dinlediğimiz zaman herkes hiç kimseye anlatmadığı bir anısıyla hani hı hı. yüzleşebiliyor belki o bir rüya belki bilinçaltı belki gerçek ama herkes için bir şey yaratıyor ve ona bir şey hatırlatıyor yani yapmak istediğim şey oydu. Evet, tamam peki teşekkürler Ben ee, teşekkür ederim Şimdi bırakacağız e, belki, yani Çok kalabalık bir ekibin yaptığını Aslında internette o e, deneysel film Dediğimiz formatta da görüyoruz ama Belki de en azından Seslendirenin ismini söyleyebiliriz Tabii Sevinç Eroğol isimli bir tiyatro sanatçısı Sağolsun destek oldu seslendirdi hı hı. E, Ali Karol diye bir arkadaşım kaydı alan Hüseyin Özel de Ses tasarımını ve müziklerini yaptı Onları da zaten buradan teşekkür etmek istiyorum hı hı. Tamam peki çok teşekkürler Ben teşekkür ederim sağ olun evet, İyi dinlemeler herkese İlk kapı Yatak Bordo Korku Hızlı Kapı Kış Gece Polis Anne Soğuk Anne Ampul Dolap Yatak üşümeseydim yorgan göz yeşil yatak altı arama karanlık yok işte korku gidin yok yavaş baba sakin ol baba olsaydı taksi geliyor yavaş hiç ilerle gitti endişe Parzı misal gamzem kayboldu ikinci kapı Mutfak Turuncu Masa Yaz günü Kahvaltı Örtü Neşeli Tabure Aile Sabahlık Yanak Öpücük Portakal Gürültü Babam Portakal suyu Anne Aniden Kapı Hol Karşılaşma Dur Ses Bardak Uzatmasaydım Tezgah Islak Bağırma. Saç. Duvar. iz, Hayret. Farz-ı misal, kamburum çıktı. Üçüncü kapı. Salon. Kahverengi. Kapı Yasak Kıcırtı Koltuk Zıpla Annem Görmesin Masa Daha çocuk Halı Püskür Düzeltme Şamdan Yastık, oyun, perde, ayna, sıkıcı, gondol, büfe, dolap, çekmece, fotoğraf, çekmece, örtü, çekmece, kağıt, Sarı göz yaşi karar koş umutsuzluk farz misal gözlerim şaşı oldu her gece kaç kapı bekler beni seni onu